Herkese günaydın. Türlerarası programından 94.9 açık radyodan sesleniyoruz size. Saat 10.35.21. 21. Evet, açık gazetede de gezi özel programında da duymuşsunuzdur. ...büyük o zaman William Shakespeare... ...yarından itibaren 450 yaşında ve biz... ...Açık Radyo'da bir dizi... ...programa başlıyoruz bununla ilgili olarak. Her an kulağınıza bir Shakespeare... ...deyebilir bu önümüzdeki bir yıl... ...boyunca bunun startını... ...başlangıç noktasını Terry Eagleton'la... ...yapılmış olan küçük bir söyleşiyle... ...yaptık ve ardından da... E, ...programcıların... Söyledikleri gibi bu, bu programda yani türler programın içindeki bundan sonraki pek çok program buna endeksli olarak yürüyecektir. Bir söyleşiyle bu bir yılı başlatıyoruz diyebiliriz rahatlıkla. O söyleşide e, evet ülkemizin en önemli Shakespeare araştırmacılarından belki de en önemlisi bile diyebiliriz. Profesör Doktor Cevat Çapan bize William Shakespeare'i anlattı 450. Doğum yılında ve William Shakespeare'i Sen Aydınlatırsın Geceyi diye yazmış olduğu bir kitap var. O eksende bir değerlendirme yaptı. Bununla ilgili olarak ve biz bir soru daha sorduk. Aynı zamanda kendisi de yapmış olduğu bir kolaj çalışması var. Karanlıklar aydınlığa diye Nazım Hikmet'le de Shakespeare ilişkilendirdi. Bütün bunları konuştuk. Söz uzatmanın bir manası yok. Şimdi Cevat Hoca ile Cevat Çapan yapmış olduğumuz bu 450. yılın ilk etkinliği diyebiliriz. Söyleşi şu anda dinletiyoruz size. söyleşi boyunca dinleyicilerimize aktaracağız zaten. Fakat ondan önce sizinle konuşmak istediğim temel mesele şu. Bir taraftan 450 yaştan bahsediyoruz. Diğer taraftan da çağdaşımız Shakespeare gibi bir kavramdan bahsediyoruz. Nasıl oluyor da 450 yaşındaki bu yazar çağdaşımız diyoruz. Hala hakkında sayısız makale, kitap çıkıyor. Hemen Mina Hanım'ı anmakta fayda var. Koca bir ömrünü bu meseleye vakfetti. Hakeza siz bu şekilde çalışıyorsunuz. Nedir bu Shakespeare'le alıp veremediğimiz mesele ve onu çağdaşımız kılan unsur? Şimdi bir kere bir insan kendi insanlığının farkına vardığı zaman e, onu anlamaya ...ve tanımaya çalışıyor. Bunu aynaya bakarak halledemez. Aynada gördüğü eninde sonunda işte bir surat... ...yahut diyelim boy aynasında bakıyorsa... E, ...tepeden tırnağa bir, bir yaratık, bir varlık. Ama onun bir iç dünyası var ve ilişkileri var... En önemlisi de başka insanlarla yaşayan bir insan olması. Belki de insanı insan yapan şeylerden biri başka insanların farkında olması. Hem kendinin farkında olması, kendini tanıması, hem de başka insanlarla kendisine benzeyen, ya kendisine benzemeyen yanları olan insanlarla bir arada yaşadığının farkına varması. Shakespeare bize... Bunu en iyi anlatan e, yazarlardan biri, sanatçılardan biri. Çünkü kendi yaşadığı zamanda, yaşadığı toplumun, yaşadığı zamanın e, hem insanlarını hem de o insanların nasıl ilişkiler içinde yaşadıklarını, nasıl bir dünyada yaşadıklarını, ee, ne gibi değerleri benimsediklerdi, neden yana neye karşı olduklarını görebilmiş ve görmekle kalmamış bunların nasıl anlatılması gerektiğini de başarabilmiş birisi. Bunu oyunlar yazarak yapmış, şiirler yazmış. Ee, kendi özel hayatı hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Bu yüzden de tabii birçok çıkarsamalar, birçok tahminler, birçok hikayeler, efsaneler yaratılıyor. Çünkü bu kadar görkemli bir sanat yaratmış olması, sanat örnekleri vermiş olması kolay kolay insanın anlayabileceği, kavrayabileceği bir şey değil. Bunda insanüstü bir e, yaratıcılık şeyi görüyorlar, e, örneği görüyorlar ve herkes kendine göre bunu açıklamaya çalışıyor. Bizim işimize yarayan açıklamalar arasında e, yaptıkları yani yarattığı eserlerin değerlendirmesi olabilir. Yani o oyunlardan, o şiirlerden ne anlıyoruz, ne anlatıyor bize, bunu anlamaya çalışmamız. Yani eleştirel bir, e, sağlıklı bir eleştirel değerlendirme yapmamız. Bu da işte 400'den 400 yıldan beri, 400'den fazla yıldan beri yapıla gelen bir şey. E, bunların arasında çok... E, doğru değerlendirme yapanlar var. Abartanlar var. E, kendilerine göre değerlendirme yapanlar var. Yani daha öznel e, de, ve e, belki de eksantrik diyebileceğimiz değerlendirmeler yapanlar var. Ama bugün ortaya çıkan gerçek e, Shakespeare'in benzeri olmayan yani bu kadar Eksiksiz, bu kadar doğru e, değerlendirmeler yapan başka bir gezer olmadı. Tabii bu arada e, daha yaşadığı yıllarda, daha doğrusu ölümü üzerine Ben Johnson'ın yazdığı bir şiir var. Ben Johnson, e, onun sadece yaşadığı dönemin değil, bütün zamanların, bütün zamanların, bir yazarı olduğunu söylemesi. Bu bir tahmin. Yani Ben Johnson diyelim ki 17. yüzyılın ortalarında ölüp gitti. Ondan sonrasını nasıl tahmin etmiş olabilir? <gülüyor> ee, bu geleceği görebilen, doğru tahmin edebilen insanlar var tarihte. Ben da herhalde gördüklerinden böyle bir sonuca ulaşmış olabilir. Yani bakmış ki insanın geçmişinde her şey ne kadar değişse değişmeyen bir takım özellikler var. Ve insanın bu değişmeyen özelliklerin sürüp gideceğini, bir takım yanlışlarını tekrar edeceğini, bir takım doğruları yeniden keşfedip o doğrularla daha mutlu ilişkiler kurabileceğini görebilmiş birisi, Shakespeare'in de bunu görmüş birisi olarak oyunlarında böyle bir e, geleceğin e, bir gizil güç olarak var olduğunu tahmin etmiş Ben Jonson. Çağdaşımız Shakespeare sözü de işte Polonyalı Jan Kotun yakıştırdığı bir başlık Shakespeare'e neden çağdaşımız Shakespeare diyor çünkü Shakespeare'in oyunlarında karşılaştığımız durumların birçoğu, birçoğuyla günümüzde de karşılaşıyoruz günümüzde de makbet gibi acımasız iktidar düşkünü insanlar var Günümüzde de Hamlet gibi gerçeği bulmaya çalışan, doğrunun ne olduğunu araştıran, doğruyu bulmak için yapması gereken şeyler konusunda acele etmeyen, ikircikli durumlara da kendisini bulan, düşünen insanlar var. Günümüzde de Antonius gibi. ...Trolyos gibi, Romeo gibi aşık olanlar var. Ee, günümüzde de komedilerindeki birçok oyun kişisi gibi e, aradığını kaybedip sonra bulan, bu yüzden mutlu olan... ...doğallıktan uzaklaştığı için gülünç duruma düşen, doğallaştıkça daha sağlıklı olan doğayla bütünleşince daha güçlü, kendini daha güçlü, daha sağlıklı hisseden insanlar var. O kadar değişik <gülüyor> örneklerle karşımıza çıkıyor ki Shakespeare, yaşadığımız dünyanın yaşanan birçok olaylarının benzerini o oyunlarda buluyoruz. Gene Yankot'un örnek olarak verdiği Beckett'in oyunlarındaki e, saçma durumlar, absürt durumlar, uyumsuz durumlar Shakespeare'in işte Krallerinde karşımıza çıkıyor. Başka oyunlarında karşımıza çıkıyor. <gülüyor> Bu yüzden e, <gülüyor> bir de söylenen sözlerin çok özlü sözler olması, çok yoğun anlamlar taşıyor olması, Shakespeare'in dilini bizim için çok çekici kılıyor. Yani bu kadar önemli sözlerin, bu kadar açık seçik, bu kadar etkili bir biçimde söylenmesine kayıtsız kalamıyoruz günümüzde de. Yani Shakespeare'in ustalığı da onu çağdaş bir oyun yazarı, çağdaş bir yaratıcı haline getiriyor. Çünkü söylenen sözlerin e, eskimeyen bir e, açık seçiklikle, bir ustalıkla bir e, gücünü kaybetmeyen parıltıyla söylenmiş olması da onu yeni modern bir yazar haline getiriyor. Belki diyebiliriz ki Shakespeare'in ana dilinin e, <gülüyor> bu kadar ana dilini bu kadar ustaca kullanan bir insanın başka dillere çevrildiği zaman kaybettiği bir takım güzellikler de vardır. Ama orada bile çeviri e, sonunda kaybolan bazı Ustalıklar, bazı incelikler olsa bile e, işin özü o kadar sağlam ki, o kadar ustalıklı e, kurulmuş ki çeviri bile eksiltemiyor fazla. Yani Shakespeare'i <gülüyor> diğerinden eksiltemiyor. Bunları söyleyebilirim. Evet, şimdi de söyleşinin başında... Dinleyicilerimize aktardığım meseleye gelelim. Bu nasıl sizin sayenizde bir kutlamaya dönüşecek Açık Radyo 407. <gülüyor> yaşını Shakespeare'in. Ee, o da şu sizin önceden yayınlanmış Sen Aydınlatırsın Gece adlı kitabınızı temel kaynak olarak alıyoruz. Ee, şimdi kitaba dönüp baktığımızda yani biz bunun toplantısını yaptığımızda sizden yardım rica ettiğimizde siz bir bilim insanı Rahatlığıyla getirdiniz ve kitabı benim önüme koydunuz. Ben zaten bu konuda bir şey yaptım dediniz. Ee, kitabı sizden dinlemek istiyorum. Nasıl bir çalışma yaptınız? Nasıl bir bölümleme yaptınız? Çünkü e, kitapta sizin bir ön sözünüzle açılış var. Ardından tümüyle Shakespeare'e ait bu kitap. Evet. Ama siz başka bir kavramsal titizlikle yaklaşarak bu bölümleri içine yerleştirmişsiniz. Dolayısıyla biz de bu yayın boyunca bu kitaptan sizin e, kitaba koymuş olduğunuz bölümlerden çeşitli kısımları e, gününe herhangi bir saatinde Açık Radyo'da dinleyicilerimiz Shakespeare'in sözleriyle karşılaşıyor olacaklar. Bu bir yıl boyunca ama şimdi kitabı dinleyelim sizden. Şimdi e, Shakespeare'in Aşağı yukarı 40'a yakın oyunu var. 38-39 oyunu var. Yani bu 39. yeni bulunmuş bir oyun. Bu oyunlar dört e, ana başlıkta izlenebilir. Tarihsel oyunlar, komediler, e, trajediler ve son dönem oyunları, romansları. Bunlara uzlaşma oyunları da diyebiliriz. Ee, bu Shakespeare'in yazarlığının bir gelişme e, çizgisi olarak da karşımıza çıkıyor. Tabi bu kitapta ayrıca sonelerden de örnekler var. Aslında Shakespeare'i böyle bölük pörçük e, vermek biraz cüret, cüretkarlık ama yapılan bir şey bu. Çünkü öğrencilerin... Bir oturuşta e, 38 oyunu birden okumaları, soneleri, öbür şiirleri e, aynı anda okumaları ve bunları özümlemesi çok zor. E, Shakespeare zaten ömür boyu e, izlenecek, okunacak, tekrar tekrar okunacak, tekrar tekrar seyredilecek bir sanatçı. Bakıyoruz, Shakespeare ile karşılaşan insanlar, Shakespeare ile tanışan insanlar, okurları, seyircileri, ondan bir takım şeyleri ediniyorlar. Yani hayatlarının bir parçası haline getiriyorlar. Ezberleyerek yahut akıllarında tutarak zaman zaman tekrar... O oyunlara, o kitaplara giderek onunla bir yoldaş haline geliyorlar. Yani Shakespeare sadece çağdaşımız olmakla kalmıyor, bir çeşit yoldaşımız oluyor, can yoldaşımız oluyor diyebilirim. Bu neden böyle oluyor? Çünkü bizim de düşündüğümüz, düşlediğimiz ama kelimelere dökemediğimiz... Birçok duygularımızı ve düşüncelerimizi çok akılda kalabilecek biçimde e, defterimize yazmak isteyeceğimiz biçimde dile getirmiş birisi. Evet ben de böyle düşünüyorum. Ben de bunu söylemek isterdim. Ne güzel söylemiş dedirten bir tarafı var Shakespeare'in. Bu yüzden de birçok sözü insanın ezberinde kalıyor. Yani... E, Ayrılırken işte Romeo'nun e, sözü aklınıza geliyor. Ne güzel, ne acıklı bir şey ayrılık, ne tatlı bir acı ayrılık filan gibi sözler söylediğini hatırlıyoruz. Yahut e, benzer şeyler, yani olmak mı olmamak mı bizim de kendimize sorduğumuz bir soru hayat karşısında. Hayatın anlamsızlığı konusunda makbetin sözlerine benzer söylemek geçiyor içimizden. Buna benzer yüzlerce, binlerce örnek sayabiliriz. Ve bazıları da tabii ezberimizde kalıyor. Ve o ezberimizde kalan sözleri söylediğimiz zaman kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Biraz biz de şeksbirleşmiş oluyoruz. E böyle bir güzelliği var. Ben kitabı hazırlarken işte hem sonelerinden hem de oyunlarından en akılda kalan bölümleri seçmeye çalıştım. Ama bu elbette en iyi seçim olmayabilir. Yani çok daha titiz bir çalışmayla çok daha can alıcı bölümler bulunabilirdi oyunlarında. Onlar da konabilirdi. Tabii burada biraz da yapılan çevirilerin niteliğine bakmak önemli. Zaten eğer böyle bir yayın evinin istediği bir kitap değil de kendim bir Shakespeare kitabı hazırlayacak olsaydım belki de işte o konuştuğumuz Karanlıklar Aydınlığa başlıklı bir e, bütün olarak Shakespeare'i tanıtmak isterdim. E, seyircilere ve okurlara. Çünkü orada tarihsel oyunlardan bir bölüm, komedilerden bir bölüm, trajedilerden bir bölüm ve son dönem oyunlarından bir bölümle Shakespeare'i başından sonuna kadar özetleyen bir bütünlük içinde bir kitap hazırlamak isterdim. Belki bu eğer vakit bulursak böyle bir şeyi tiyatro içinde yapmamız mümkün olacak. Evet. Biz bunları derste konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Dolayısıyla onlar için biraz bu meseleyi açmak lazım. Zaten sorularımın arasındaydı. Sizin bu Karanlıklar Aydınlığa projenizden bahsediyorum. Aslında bir bir anlamda bir kolaj bir araya getirme çalışması diyebiliriz. Ve hatta bunun, şunu da söylemem de bir sakınca herhalde, bir televizyon programa dönüşmesi fikriyle ortaya çıkan bir işti ama şimdi umarım her şey yolunda gider ve bu bir e, bu bir araya getirme çabası bir oyun olarak siz için karşısına çıkar 450. yaşta o yüzden karanlıklar Aydınlığının yapısından söz eder misiniz hocam nasıl bir bir araya getirme şimdi, çabasıydı fikir e, e, Muhsin Bey'den çıkmış <gülüyor> yani Muhsin Bey böyle bir... Peter Stein'in Shakespeare'in Belliği adlı e, çalışmasından e, haberdar olunca beklenden demiş ki biz niye böyle bir şey yapmayalım? Beklende benden rica etti. E, böyle bir Shakespeare çalışması yapalım dedi. Önce bunun çok zor bir şey olduğunu düşündüm. Sonra o yıllarda e, İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde verdiğim dersleri düşünerek tarihsel oyunlardan bir kesitle başlayıp komedilere geçmek, komedilerden trajedilere, trajedilerden de son dönem oyunlarına geçerek böyle bir bütünlük içinde Shakespeare'i tanıtmak iyi bir fikir gibi geldi bana da. Tarihsel oyunlarda Shakespeare İngiltere'deki feodal düzenden bir çeşit e, Burjuva düzenine geçişin sürecini e, anlatır. E, on kadar tarihsel oyunu var ama özellikle sekiz oyun yani e, ikinci Richard'ın ikinci Richard'dan beşinci Henry'nin sonuna üçüncü Richard'dan e, altıncı Henry'den de üçüncü Richard'ın sonuna kadar alan sekiz oyunda aşağı yukarı e, on dördüncü yüzyıl on beşinci yüzyıl arasındaki o İngiltere'deki iktidar mücadelesini, iç savaşları anlatır ve sonunda 3. Richard'ın sonunda şeyin 3. Richard'ın Richmond tarafından öldürülmesi ve 7. Henry olarak Tudor hanedanının kurulmasıyla İngiltere bir ulus devlete dönüşür. Ve artık kapitalizm ve de geçiş vardır bir orta sınıfın önem kazanması ve zaman içinde aristokrasinin tarihe karışmasının başlangıcı bu tarihsel oyunlarda anlatılır. Bu İngiltere'deki toplumsal değişimin, siyasal değişimin, ekonomik değişimin bir özeti gibidir aynı zamanda. Fakat o dönemde, Shakespeare'in komedileri de insanlar arasındaki ilişkileri ele alır. Yani evlilik ilişkileri, aşk, kişisel ilişkiler gibi daha özel konulara, daha evcil konulara diyelim el atar. Ve orada da o dünyadaki bu kişisel ilişkileri, onun zenginliğini, renkliliğini birçok kaynaktan yararlanarak yani hem... Antik dönemin mitolojisinden hem Ortaça folklorundan hem Rönesans edebiyatından yararlanarak e, bize çok zengin bir Rönesans İngiltere'si gösterir. Rönesans İngiltere'sindeki insanların kişisel ilişkileri, aşk anlayışları gibi konuları çok eğlenceli bir e, ustalıkla verir. ve. Bütün bu özellikleri içinde toplayan oyun da 12. gece olduğu için belki de o bölümün ana oyunu 12. gece olacaktır. Ee, daha sonra Shakespeare'in asıl büyük ustalığını, dehasını gösterdi. Trajedilerini e, geçiyoruz. Bu şeyimizde tasarladığımız oyunda. Orada da belki Trajedilerin, trajedilerin e, ele aldığı sorunlar hayat nedir, hayatın anlamı nedir, insan nedir? Metafizik bir takım sorunları ele alır. E bu soruları Hamlet'in sorduğunu biliyoruz. İşte olmak mı, olmamak mı soruları Hamlet'in sorularıdır. İnsan, ne, i̇nsan denen varlık nedir? Bunu da sorgulayan Hamlet'tir. Bunu, bu soruların cevabını somut olarak gösteren en başarılı oyunda bence Kral Onun için 3. bölümde Kral ana oyun olarak ele alıp Hamlet'in sorularının cevabını somut olarak göstermeye çalışacağız. Ve gör, gördüğümüz şeylere cevap veren de kendisi olacak. Macbeth hayatın işte budala bir oyuncunun tekelleyip tekezleyerek töke, söylediği anlamsız saçma sapan sözlerden ibaret boş bir oyun bir hikaye olduğunu anlatacak. Fakat bu Shakespeare'in son sözü değil gibi geldiği için bana Shakespeare'in son sözünü son oyunlarında söylediğini anlatmak üzere kış masalından zaman denen karakteri orada sahneye çıkaracağız. Ve zaman bize hem Shakespeare'in son sözünün burada bitmediğini son dönem oyunlarında bu cevabı aramamız gerektiğini söyleyecek. Ve kış masalının birinci bölümündeki olayları özetleyip ikinci bölümü sahnede görmemize görmemize davet edecek. Görmemize davet edecek bizi. Orada da işte koyun kırkma şenliğiyle başlayan Florizel ile Perdita arasındaki aşk ilişkisi ve onların e, Florizel'in babası Bohemia kralının öfkesinden kurtulmak üzere Sicilya'ya kaçtıklarını, Sicilya'da Leontes'in onları barına bastığını ve ölen annesinin de keşke bu mutlu günleri görmesi için onun mezarının başına ve mezarının başındaki heykelin önüne götürdüğünü göreceğiz. Aslında anne kraliçe Hermione ölmemiştir. Polyna dediğine Polyna onu saklamıştır. Ve heykelin yerinde canlı Hermione'yi yerleştirmiştir. İşte heykel sandıkları Hermione orada bir çeşit sevginin mucizesi karşısında canlanır ve bu canlanma sevginin bu kadar somut bir şekilde, güçlü bir şekilde bir heykeli bile canlandırdığının e, sahnelendiği bölümde o mutluluğu dışarıdan seyreden Prospero ile Miranda gelir. ve Miranda, ey güzel yeni dünya, ey korkusuz yeni dünya üzerinde böyle insanlar olan sözleriyle e, oyunumuzu sona erdirir. Bu Shakespeare'in de ee, son oyunlarında hayatla uzlaştığını, hayatla barıştığını, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer güzellikler ve mutluluklarla dolu olabileceğini söylediği bir son sözdür. Biz de oyunumuzu o sözlerle bitiriyoruz. Dolayısıyla karanlıklar aydınlığa doğru ev evet, karanlıklar aydınlar çıkıyor. Olum. Tabii bir güzel tarafı da bu başlığın Nazım'ın bunun Nazım'ın sözleri olması. Evet. E, Nazım'la Shakespeare'i bir çeşit buluşturmamız. Buluşturma. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli. Benim için çok öğretici bir söyleşiydi. Eksik olmayın ağzınıza, beyninize, yüreğinize sağlık sizin sayenizde bunu 22 Nisan'da yayınlıyoruz. 23 Nisan'da hemen ertesi gün Shakespeare'in 450. doğum günü şenliklerini açık radyoda başlatmış oluyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben edeyim. de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Evet Profesör Doktor Cevat Çapana gerçekten teşekkür ediyoruz bu kıymetli vaktini ayırıp yaklaşık yarım saatte bize Shakespeare anlattığı için ve bu vesileyle de demin de söylediğimiz gibi Shakespeare'in 450. Doğum yılı şenliklerini de Açık Radyo'da başlatmış olduk. Her an karşınıza, kulağınıza, bundan sonra bir yıl boyunca Açık Radyo'da bir Shakespeare çarpabilir. Görüşmek üzere. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor>